Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. riyaz Sali'n Salih'in hadis kitabımızın 12. babı olan, Ömrün sonlarında daha çok iyilik yapmaya teşvik. Konu ile ilgili ayet, Fatır suresi 37. Zalimler cehenneme girince ey Rabbimiz diye feryat edecekler. Ne olur bizi buradan çıkar. Sana söz veriyoruz. Bizi tekrar dünyaya gönderirsen daha önce yaptıklarımızdan bambaşka güzel işler yapacağız. Buna karşılık Allah onlara diyecek ki: Ben size düşünüp ibret almak isteyen birinin düşünebileceği kadar uzun bir ömür vermedim mi? Ayrıca size bugünün gelip çatacağını haber veren uyarıcılar gelmemiş miydi? Geldi fakat siz bile bile kötülüğü tercih ettiniz. Öyleyse yaptıklarınızın cezasını tadın bakalım. Bugün zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah 60 yıl ömür verdiği kişiye tövbe edip hakka yönelmemesi hususunda hiçbir şekilde mazeret hakkı tanımamıştır. Esasen iyi, kötüyü tecrübe edip tanıyacak kadar yaşamış olan bir kimsenin ahirette herhangi bir mazeret beyan etmeye hakkı yoktur. Hele 60 yıl yaşamış birinin yaptığı kötülükleri mazur gösterecek hiçbir özrü mazireti olamaz. Abdullah bin Abbas radiyallahu diyor ki Ömer radiyallahu an genç yaşıma rağmen beni Bedir savaşına katılmış yaşlı sahabilerle beraber danışma meclisine alıyordu. Onlardan biri olan Abdurrahman bin Avf radiyallahu buna bunu içerlemiş gibiydi. Ömer'e bu delikanlı niçin bizimle beraber toplantılara katılıyor? Bizim de onun yaşında oğullarımız var dedi. Ömer sizin de bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi. Ömer bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisini aldı. Zannedersem o gün sırf beni onlara göstermek ve bu toplantılara katılmaya ehil olduğumu ispatlamak için çağırmıştı. Sahabilere Nasr suresinde geçen Allah'ın yardımı ve fetih gelince ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini övgüyle tesbih et ve ondan bağışlanma dile. ''Hiç kuşkusuz o, tövbeleri kabul edendir. Ayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. Bir kısmı, ''Burada bize Allah'ın yardımı ve fetih gelince ona hamd edip bağışlanma dilememiz emrediliyor.'' dedi. Bir kısmı da sustu, hiçbir yorum yapmadı. ''Ömer bu defa bana hitaben, Abdullah sen de mi böyle düşünüyorsun?'' dedi. Ben, ''Hayır.'' dedim. ''Peki ne diyorsun?'' diye sordu. Ben de bu ayetlerde Allah peygamber aleyhissalatü vesselama görevinin tamamlandığını ve artık ecelinin geldiğini bildiriyor. Yani ey Muhammed sana Allah'ın yardımı ve fetih gelince ki bu senin ecelinin geldiğinin alametidir. O zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlama dile. Hiç kuşkusuz o tövbeleri kabul edendir buyuruyor dedim. Bunun üzerine Ömer... Ben de bu sureden senin dediğinden başkasını anlamıyorum dedi. Aişe radıyallahu anha şöyle diyor. Allah'ın yardımı ve fetih gelince ayeti nazil olduktan sonra Peygamber aleyhisselatu vesselam kıldığı her namazda mutlaka Ey Rabbimiz seni hamd ile tesbih ederim. Beni affet Allah'ım diye dua ederdi. Buhari ve Müslimin Aisha radiallahu anhadan naklettikleri diğer bir rivayet de şöyledir: Peygamber aleyhisselatu vesselam namazda ruku ve secde ederken Allahım, ey Rabbimiz, seni hamd ile tesbih ederim, beni affet Allahım. Duasını çok sık tekrarlardı. Bu davranışıyla Peygamber Kur'an'ı fiilen açıklıyor. Onu pratik hayatıyla tefsir ediyordu. Müslim'in bir başka rivayetinde de şöyle denilmektedir. Ayşe radiyallahu anhe diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Vefatından önce, Allah'ım seni hamd ile tesbih ederim. Senden bağışlanma diler, sana yönelirim. Duasını sık sık tekrarlardı. Ben ey Allah'ın elçisi, ''Sizi ilk defa söylerken duydum bu sözler de nedir?'' diye sordum. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. ''Allah ümmetimin içinde benim için bir işaret kıldı. Ümmetimin yeryüzüne hakim olması ve insanların gruplar halinde İslam'a girmesi benim görevimin bittiğini ve artık ecelimin geldiğini gösteren bir işarettir.'' O işareti gördüğüm zaman bu sözleri söylerim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ayetleri işte bunu ifade ediyor. Yine müslimin bir başka rivayetinde şöyle geçmektedir. Ayşe radiyallahu anha diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ömrünün sonlarında Allah'a hamd ile tesbih ederim. Allah'tan bağışlanma diler ve yalnız ona yönelirim sözlerini sık sık söyler olmuştu. ''Ben ey Allah'ın Resulü, görüyorum ki bu duayı pek sık söylüyorsunuz.'' dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. ''Rabbim bana ümmetim içinde bir alamet göreceğimi bildirdi. Onu gördüğümden bu yana bu duayı sık sık yaparım. Ben o alameti Nasr suresinde gördüm. Allah'ın yardımı ve fetih, yani Mekke'nin fetih geldiği zaman... Ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlama dile. Hiç kuşkusuz o tövbeleri kabul edendir. Bir diğer hadis Enes radiyallahu an şöyle diyor. Allah azze ve celle peygamber aleyhisselatu vesselamın vefatından önce vahiy sıklaştırdı. Öyle ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vahyin en sık geldiği bir sırada vefat etti. Çünkü artık sistem tamamlanıyor, son talimatlar gönderiliyordu. Aynı zamanda bu yoğunluk Peygamber Aleyhisselam'ın dünyadan ayrılma vaktinin yaklaştığının da işaretiydi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kul öldüğü hal üzere diriltilir. İnsan dünyada nasıl bir hayat yaşamışsa o hal üzere son nefesini verecek ve o hal üzere diriltilip hesaba çekilecektir. Evet. وَاَخِرُ ذَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ